ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesatin bid'ati ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin finnâr Selamü aleyküm ve rahmetullahı ve Arkadaşlar kıyamet alametlerinin büyük alametleri işlemeye devam ediyoruz. Bundan önce işlediğimiz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 Huzeyfe İbni Useyd radıyallahu an’tan rivayet edilen Allah Rəsulü Sətt və şöyle buyuruyor: Kıyamet alametlerini anlatırken Allah Rəsulü Sətt və şöyle buyuruyor: "Ve aakhiru zalika min al yemeni tetrudun nasa ila mahsharihim." Alametlerin sonuncusu Yemen'de çıkıp insanları toplantı yerine doğru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 Hüzeyfe radıyallahu anh'dan gelen bir başka rivayette ise şöyledir. وَنَارٌ تَخْرُجُوا min قُعْرَةِ Aden تَرْحَلُ النَّاسِ Aden çukurundan çıkıp insanları göç ettirecek olan bir ateştir. i̇mam Ahmed, Ahmet ve Tirmizi İbn Ömer radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Setahrucu min hadra maut min bahri hadra maut qabla yawmi Kıyametten önce Hadramaut'tan veya Hadramaut denizinden bir ateş çıkacak ve insanları toplayacaktır buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet'in müsnedinde e, 5146 numaralı hadis müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Aynı şekilde Tirmizi'de hadis kayıtlı Elbani bu hadis için sahihtir demiş ve Sahih Cami'u Sagir isimli eserinde 3603 numara ile kaydetmiştir. Buhari rahimehullah Enes radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Abdullah bin Selam Müslüman olunca Resulullah ve vesseleme bazı sorular sordu. Bu sorulardan birisi şu idi: Kıyametin ilk alameti nedir? Resul-i ve vesselam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 Buhari'de Ehadisü'n-Enbiya babu Halq Adem ve Zurriyetihi yani Enbiyalar hadiseleri babında ve Adem ve zürriyetinin yaratılışı babında geçiyor Buhari'de. Tabi burada Aişe Ravza'e kendisine sorulan soruda kendisine sorulan soruda kıyametin ilk alameti diyor. Biliyorsunuz yani bizim bildiğimiz manada Allah Resulü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 alamettir. Yani son alamet olan sura üfürülmeden önce olacak e, alamet, insanları mahşerlerine toplayan bir ateşin çıkmasıdır. Az önce hadislerde geçtiği gibi Hadramut'den veya Hadramut denizinden veyahut Adem'den, bunun da Yemen'de bilinen bir şehir olduğunu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 İmam Buhari ve yani Muslim Rahimahullah, Rahimahumullah, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ta rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Yuhşerun nasu ala felafi taraiq. Râgibin, râhibin, vesnani ala ba'r. Veselâsatun ala ba'r. واربعة على بعر وعشرة على بعر وتحشروا بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبتوا معهم حيث باتوا وتصبحوا معهم حيث أسبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا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 Müslim Cennet ve Sıfatın Naimihâ Babu Fenâi'd-Dünya ve Beyân-ı Hasr-ı yevm Babında ve İmam Nevevi rahimehullah da bunu şerh etmiştir. Bir diğer hadis konuyla alakalı Abdullah ibn Amr radıyallahu anh Resulullah ve şöyle dediğini rivayet ediyor. "Tüb'at nârun alâ ehli'l-m وتحشرهم إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا يكون لها ما سقط منهم وتخلف وتسوقهم سوق الجمل الكثير şöyle buyuruyor Aissetu sallam Abdullah ibn Amr rivayetiyle doğuda yaşayan insanlar üzerine bir ateş sevk edilir ve onları batıya doğru toplar. Onlar nerede geceyi geçirirlerse o ateşle onlarla beraber geceler. Onlar nerede dinlenirlerse o ateşle onlarla beraber dinlenir. O insanlardan geride kalan ve dökülenler ateşin olur. Yani ateş onları yakalar. O ateş onları acze düşmüş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 sevk eder. Yani dururlar durur. Efendim e, istirahat ederler o da istirahat eder. Gecelerler ateş onlarla geceler. Gündüzlerler ateş onlarla beraber gündüzler bu Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nın takdiridir. <gülüyor> Yine bir başka hadis Huzeyfe bin i Useyd Radiyallahu anh'ten, Ebu Zer radiyallahu ayağa kalkarak şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ebu Zer radiyallahu anh, ayağa kalkıyor, Kim rivayet ediyor? Huzeyfe radiyallahu anh, diyor ki bir gün Ebu Zer ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ey Gıfaroğulları, konuşun ama ayrılığa düşmeyin. Çünkü ben doğru sözlü olan Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan şöyle işittim.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 فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال يلقي الله ال... أفت على... على الظهر حتى لا يبقى ظهر حتى إنا رجلا تكون له الحديقة المعجبات فيعطيها بش... بالشريف ذات القطب فلا يقدر عليها أبو زار رضي الله عن ديركي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 İkincisi İmam Ahmet rahim Hakim bin bir Behziden onun da babasından rivayet ettiği hadiste Resulullah aleyhisselat ve şöyle dediğini rivayet ediyor: Ha huna tuhşarun, ha huna tuhşarun, ha huna tuhşarun, thrasah, rakbanan ve mushatan.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 Tirmizi'nin Behl bin Hakimin babasından babasının da babasının da dedesinden rivayet ettiği hadiste o Resulullah ve vesselam'e şöyle demiştir. Ya Resulullah ve vesselam, o an nereye gitmemi emredersiniz? Resulullah Aleyhisselatu vesselam, "Her huna ve nahabihi nahva'ş-Şam." eliyle Şam tarafını işaret ederek, "Ha huna şu tarafa."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 Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'e ki az önce İbn Hamam'ın sorduğu gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki ey Allah'ın Resulü nereye gitme emre edersiniz? Aleyhissalatu vesselam diyor "Hahuna işte şu tarafa." Yani Şam tarafını işaret ederek. Dördüncü olarak İmam Ahmed ve bu Ebu Davud, İmam Ahmed ve Ebu Davud Abdullah İbn Amr radıyallahu anh, e, Resulü aleyhissalatu vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. إنها ستكون هجرة بعد هجرة ينحاز الناس إلى مهاجري إبراهيم لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها تلفذهم أرادهم تقذرهم نفس الله تحشورهم النار مع القرادة والخنازير. تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل من تخلف. شو اللي بيقول رأي سات وصلان؟ هجرةً سونرا بير هجرة ده عالجاك. إنسانار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 Yahudilere Medine'den çıkın dediğinde onlar nereye çıkalım demişlerdi. Resulullah ve Vesselam toplanma yani mahşer yerine gidin dedi. Dikkat ediniz. İbni Hacer Rahimahullah bunu Fethul Bari'den aktediyor.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 bu hareketi, bu kıyamı Rabbani kılmasını diliyoruz. Rızasına e, muvafık kılmasını diliyoruz. Ebu Davud Rahimullah senedi Abdullah bin Havale Rahimullah'a kadar, kadar uzanan bir hadisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle rivayet ediyor.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 ve Şam halkı hakkında teminat verdi buyurdu Allah bana Şam ve Şam halkı hakkında teminat verdi buyurdu ve vesselam Ebu Davud'da Avnul Maabud şerhinde 2466 nolu hadis olarak geçiyor hadis sahihtir yine Elbani Rahimahullah sahihun cemi'un sagirde bu hadisi 3353 numarayla e, kaydetmiştir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 İnşallah e, birinci dersi burada noktalamış olayım. E, bir 5 dakika 10 dakika istirahat rica edeceğim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve hadi vallahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala ali <Sessizlik> Muhammed. Selam aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.